Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan hayata ölçüler programında daha birlikteyiz. Ee, muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Afiyettesiniz inşallah. Olsun. Elhamdülillah. Allah afiyetimizi daim eylesin Aynen. inşallah. Aynen. Hepimize. Hocam bu bizim üç programdır devam ettirdiğimiz e, boşanma konusu epey ilgi çekti. E, farklı yerlerden yeni sorular geliyor, vakalar geliyor. E, programda konuşulanları herkes kendi e, hayatında acaba nasıl bir çözüm e, vaat ediyor bana tarzında bakıyor eminim size de e, birçok karşı yani şeyler gelmiştir geri dönüşler diyelim gelmiştir e, bana da mesela dün akşam e, bir e, komşumuz e, bu programlardan bahsederek bir vaka nakletti ee, yani o e, naklettiği e, kişinin de kendisinin sorununa bizim programda cevap bulamadığını söyledi ben de ona dedim yani bu iş e, hastalığa benzer her hastalık kişiseldir yani bir hasta diğer hastanın tedavi yöntemini kendi hayatına taşıyamayabilir. Şimdi şöyle bir vaka nakletti. İşte yani baba evli kızının durumunu anlatıyor. Evlendirmiş kızını işte beyiyle problemler yaşıyor. Eve 4-5 kere geri dönmüş şu anda da baba evinde bulunuyor iki çocukla birlikte ee, yani bu böyle bir sorun eminim ki size de bunun benzeri binlerce sorun geliyordur ya da e, problemli evliliklerde bunun binlerce şekli ortaya çıkıyordur ee, yani şimdi somut bir sorunu ben e, burada e, huzurunuza taşımış oldum İsterseniz oradan çıkarak bir program daha yapalım. Bu tür sorunların çözümünde nasıl bir yöntem uygulanmalı? Ee, aslında bir programda ifade etmiştiniz, yani bir hakem olmalı. Öncelikle bir hakeme başvurulmalı. Önce mürşit olmalı ama evet. yani hayat bir mürşit nezaretinde. Evet. Belki bir, evlenirken de işte o mürşitlerken, başlarken, devam, edenken, devam ederken. Ee, oradan başlayalım isterseniz yani siz de eminim ki bu problemlerin çok farklılarıyla karşılaşıyorsunuz bismillahirrahmanirrahim hocam Adem Aleyhisselam'dan beri biz aynı genlerle yaşıyoruz evlilik ilk sorunu değil insanlığın yani ilk belki Adem Aleyhisselam boşanmadı ilk çocukları boşanmadı ama boşanmayı gerektirecek Kimliğimiz, genetik varlığımız babamızdan, annemizden doğru geliyor böyle. E, Gitgide insan olunun sabrı azaldı, tahammülü azaldı. Beklentileri çoğaldı. Bu sebeple de bir şey de... söylediniz. <gülüyor> bir sözünüzü keseyim. <gülüyor> Biraz önce programlar önce. Ya yani belki bundan bir birkaç yıl sonra bir yastıkta 40 yıl ee, kocamak değil de iki yıllık, üç yıllık e, limitler düşünülecek falan ben, gibi. Yani Allah'ın. Elbisenizi Allah, ifade et Mesela mi? Allah yıllarca nasip etsine dönecek bu dua. Evet, evet. Yani iki yıl halaken denmez belki ama ya Allah yıllarca yani anca yıllarca sürer. 3 yıl sürerse ne mutlu güzel bir evlilikti yani Allah. Nauzu evet. billahi evet. Yani oraya doğru gidiyoruz bir sınırsız iştah. Yani nasıl marketlerde böyle helvanın çeşitleri, peynirin marketi var ya sadece peynir evet, satıyor. Evet, evet. Bu bol çeşitlilik insanın beklentilerini işte peynirde, helvada, ayakkabıda çok çeşitliliği. Koca da ve ya e, Şimdi kadında. bu sefer evleniyor <gülüyor> hanımından beklentilerini büyük bir süpermarket gibi bekliyor yani. Evet. Bütün emirlerine itaat edecek, şehvetini sınırsız doyuracak. Kadın aynı şekilde dönüyor kocasından her şeyini bekliyor. Evet. Mesela şunu söylüyor, sen 17'de işten çıktın, 35 dakikadır neredesin diyor. Evet. Yani askeri garnizonda şuraya gönderdim şuradan geldin diyen komutan gibi. Ne demek arkadaşa uğradım niye haberim olmadı diyor. Evet. Yani biz eş olmamız. ...bir arkadaşa uğrarken... ...sana izin almamı mı gerektiriyor diyemiyorsun... ...bu bir kavga konusu evet. oluyor... ...yani hayat... ...çok fazla... ...bizim her şeye muktedir... ...olduğumuz bir alanmış... ...gibi zannediyoruz biz... Evet. ...esasen hiçbir şeye muktedir değiliz biz... Evet, evet. ...ama... ...nefsimizi çok şımarttığımız bir... ...zamana geldik... ...daha önce söylüyordum ya hocam... ...tam o ilk mutasavvıflar gibi tasavvufun bulunması gereken bir zamana geldik. Yani nefsin azgınlığını yani bunu, dizginleyecek bir şey. Yani. yani şimdi arabası var, işi var, kızı verelim diyorlar ya evet. Kaç yıl bir tasavvuf terbiyesi görmüş diye sormak gerekecek herhalde. Evet. Çok, Ancak böyle. Çok enteresan bir çünkü tespit. Çünkü nefislerimiz hocam kudurdu evet, biraz kaba tamam. mı oldu bilmiyorum bu kelime kudurdu yani. Nefis kudurdu. Evet, kudurursa yani, bir de işin berbatı çok üzücü bir durum hocam. Bu kudurmayı arkamıza dini alarak yaptırıyoruz nefislerimiz. Allah seni. Allah. Yani, Çok enteresan şeyler söylüyorsunuz. Yani normal kudurur nefis. Evet. Adı üstünde her nefis zaman vardır. O. Emmaredir Ama, o. E, bu, bu kudurmasını Allah rızası için yapıyor. Evet. Allah Allah. O zaman da kudurdu ölümcül sonuçlar getiriyor nasıl kudürlüğü? Bunu biraz açın hocam, açın yani hocam. Ne mesela nefsin e, kudurmasının arkasına dini almak dini <gülüyor> almak şu hocam e, şimdi çok uç bir örnek gibi duracak ama iyi anlaşılacak inşallah Hüseyin radıyallahu anh'ı şehit edip ebedi ahiretlerini harap edenler bunu Bizans adına yapmadılar, değil mi? Evet. İslam devletini ve İslamı koruma adına yaptılar bunu. Allah Allah. Dini arkana alıp da iş yapmak böyle bir şey böyle işte. Böyle bir şey. Evet. Yani Allah için bir iş yaptın, ebedi ahiret gitti. Ee. Evet. Bu, bu ne kadar kötü bir şey. Evet. Ebediyen ahiretleri harap evet. oldu yani paradoks diyorlar ya Allah için bir şey yaptın ahiret gitti yani, nasıl <gülüyor> bir şey yani nasıl bir, evet. yani bu bu çelişkiyi tarif etmek sözlüğe yerleştirmek mümkün değil evet. şimdi nefis kuduruyor yani Allah için yapmadın sen onu. Evet. esasen ne ilgisi var Allah evet, ile tabii. dinle diyanetle evet. ama öyle bir taktik ki şeytandan yani yaptığın şeyin adı yüzde yüz şehvet yüzde evet. yüz nefis perestlik evet. fakat arkana Kur'an ayetlerini alıyorsun Allah erkeğe üstünlük verdi diyorsun. <gülüyor> evet. Arkana a, peygamber aleyhisselamı alıyorsun ve dağ size demedi mi kadınlar emanettir. Evet. Ya bunun için emanet gözümü çıkarıyor. Evet. Yani erkek ve kadın da aynı bu ama. Evet. evet. Erkeğe zaten sorun Allah'ın koyduğu teraziye göre değil de nefislerimize göre kim gücü eline geçiriyorsa onun bir şeyler yaparak üstün çıkması gayreti. Şimdi bir nefis... Yani burada bir kere daha yani nefislerimiz için kullanabiliyoruz dini. Ne yazık ki. Evet. Yani bunu söylerken bir insanın böyle evet, elim evet. kolum titriyor geliyor bana. Evet. Yani nefis zaten deli. Yani evet. ne yapacağı belli değil nefsin. Bir de bunu Allah için diye bir kılıfı oturtup Kur'an'a göre, İmam-ı Azam'a göre. Mesela bir Geliyor gençler Önce internete Google'a giriyorlar ee, İşte bunun hükümlerini öğreniyorlar Şimdi bakıyorsun diyor ki Hocam sahabenin biri peygamberimize gelmiş de Peygamberimiz ona böyle demiş diyor evet. ee, Yani işte demiş ki kadına secdeyi emretcek olsaydım Kadına emrederdim kocana secde et diye Bu nefsi dinle poh pohlama sıkıntısı he. Bu bir yani ortada aileyi kaybettin, bari dini kaybetme. Evet. evet yani din, evet. din bu kadar ucuz asla kullanılmamalı. Evet. Çok Ve önemli bir yani şey. Bir taraf bunu kullanıyor, öbür tarafta ona ne diyor ki? Böyle işler Allah'a karıştırma diyor. Bu başka o başka diyor. O da dinini oradan vuruyor bu sefer. dışı bırakıyor. Yani burada facia var, ...faciada da din esas gelmeli seni evet, kurtarmalı. Evet. Yani. Şeytan yani din, din meselesini aile hayatında da bilmiyoruz. Yani lehimize olursa biliyoruz ha. o zaman, evet. zaman bir olursa en evet. dindarız biz. Evet. Fakat ortada bir facia var. Bu faciada aile gidiyor. E bari dinimize bir şey olmasın yani. Evet, dinimize evet. zarar vermeyelim. Evet. E, diye bir e, düşüncemiz Oluşması lazım. Yani yuvarlanırken Tutunduğumuz her şey elimizde kalıyorsa Tutma Aynen. bir şey bari nasıl olsa Aynen. düşüyorsun Gibi Hissedelim istiyorum Ortada büyük bir e, sorun var Bu sorun Dinimize de zarar veriyor İnsanlığımıza zarar veriyor Zaten insanlık zarar gördü mü Din otomatik zarar görmüş oluyor Çünkü insanlar olarak biz Müslümanca yaşamaya çalışıyoruz Şimdi ben de biraz önce benim e, meseleyi açarken e, zikrettiğim vakada da dini bir boyut var hocam. Yani mesela koca kadının hayatına sınırlamalar getiriyor. İşte şunu yapma, e, din şöyle diyor, bu tarz şeyler de var. Yani o dini e, mesela ölçüler, hudutlar vesaire ların e, din adına evet. işlenen cinayetlerin en dikkat çekmeyen tehlikelileri. Farzlarla nafileleri eşit tutmasıdır bir insanın Evet. Mesela kadından Allah'ın muradı nedir tesettürdür Evet. Bu tesettür nedir? Bir erkeğin dikkatini çekmeyecek Baksa da bir şey görmeyecek pozisyonda olmaktır <gülüyor> Bu farzdır <gülüyor> evet. Yani Bu olmazsa senin Müslümanlığında sorun var olur Fakat bu filan renk değildir Allah'ın muradı Filan model değildir Filan model değildir Şimdi ben burada bir isim zikredemiyorum filan tabii kıyafet tabii. Neden zikredemiyorum O tarz düşüncesi olanlar için bu program sıfır <gülüyor> olmuş oluyor <gülüyor> o zaman <gülüyor> Doğru bu bir mübalaga türlü. Dediğiniz çerçeve doğru filan renk, filan model vermiyor Allah Teala. Hayır, evet. öyle bir emri yok. Diyor ki e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tesettür emri indiğinde Ayşe anamız buyuruyor ki kara kartallar gibi oldu Medine diyor. Ya 30 çeşit renk mi vardı? Bir siyah ve beyaz vardı zaten. <gülüyor> yani siyah ve beyaz vardı. Dolayısıyla ya tekstil bu. <gülüyor> yani <gülüyor> bu. dört renkle insanlık yaşıyordu. Evet, 400 evet. renk şimdi oldu. Evet. Yani ...konfeksiyon dükkanı mı vardı, manifatura mı vardı? Yani el, ne vardı ellerinde? Evet. Bina halı Ayşe anamız diyor ki, diyor mu ki siyatan başka bir, bir şey giymeyi yasakladı bize? Niye bir fakih böyle bir şey demiyorum. demedi? Demedi. Yani hiçbir fıkıh kitabında da böyle bir kural yok. Evet. Siyah olmazsa olmaz diye bir kural yok. Evet burada kadının korunması diye bir kural var şimdi şu noktaya geleceğim tesettüleri evet, tarif evet. etmiyorum erkeğin Allah'ın bir farzını müdafaa eder gibi yapma hanım olmaz allah Teala'nın bir farzı bu der gibi nafile denebilecek yani farz vacip olmayan evet. şimdi sünnet gelmesini kullanmıyorsun yani yapılsa iyi olur ama yapılmasa da günah olma yok eftaliyet evet. var orada evet, böylesi evet. daha makbul evet. böyle bunu farz gibi kullanması bir hastalıktır evet. evvela şuna cevap veremez bu yani allah Teala niye o zaman birine farz dedi öbürüne vacip dedi öbürüne sünnet öbürüne müstehap niye dedi evet. bu ayrımlar yani biz boşuna yapılmadı ki biz niye o zaman bir kategori getiriyor bunu farz diye evet. bunu haram bunu mekruh diyor evet. aynı şey mesela ...sofrada yemek yemek veya masada yemek yemek... ...yani... E, e, e, ...Efendimiz sallallahu aleyhi yere çömeldi... ...yedi... ...ama <gülüyor> masada yemek yiyene... E, ...alkol kullanıyorsun der gibi bir yasak getirmedi... ...dolayısıyla bu bir evde... ...bir erkek veya kadın tarafından... ...ya sofrada yeriz ya babanın evinde gider istediğin yerde yersin... <gülüyor> ...sözü... ...Müslümanca değil... ...Müslümanca değil... ...bu yani esasen kendi hırçınlığına dini alet etmektir bu evet şu olursa olur bakın ben sofrada rahat ediyorum ya ve gerilince yemek zevkime gidiyor onu de, de evet. bak buna bir şey denemez ee, ya ama... hanım, hanımın da der ki bu beyimin zevkidir Heh. Heh. fakat dini arkana alıp biz Hristiyan gibi masada mı yemek yiyeceğiz evet. dediğin zaman bir vahşet bu Evet. bu radikalizmin de ötesinde bir şey yani sen esasen böyle gerile gerile yeme zevkini dinin arkasına sığınarak ya da dini arkana alarak yapıyorsun yani böyle en basitinden örnek veriyorum evet, en evet, basitinden evet. böyle yani belki de çok kimse bunu bir espri gibi zannedecek ama buna örneklenecek onlarca konu var evde bu sebeple hocam bu aslında daha da genel işlenecek bir şey Yani dini kendi zevklerimizin böyle gerekçesi meşrulaştırma aracı halini getirme işi Yani aile boyutunu konuşuyoruz evet, burada evet. Çok daha genel bir problem Tabii evet. Bakıyorsun ki aynı adamın namazları tadil erkansız kılıyor Orada farz tadil evet. ona hiç dikkat etmiyor bir sünnet konusunda çocuğunu falaka'ya yatırıyor. Evet. <gülüyor> Mübarek sen madem peygamber düşkünüsün Aleyhisselam, evet, evet. bunu kendi namazında niye göstermiyorsun? Ya. N neresi benim zevkime gidiyorsa o zevkimle ilgili hükümler bir tane. Önce onlar devreye evet, girer. Düşünüyor. Doğru. Bu yanlış bir şey. Dini bizden kurtarmak lazım o zaman. Evet. Burada üsterdim. Ne enteresan şey söylediniz hocam. Yani Böyle cümleler, dini bizden kurtarmak lazım yani. <gülüyor> Allah affetsin beni, ne edeyim hocam ya? Yani? Yani, evet, edeyim evet, yani? abi, buyurun lütfen. Yani burada hocam, e, bunun çözümü var mı? Yüzde yüz çözümü olmaz bunun. Yine tekrar dönüyorum, ailenin bir mürşidi olacak. E, diyecekler ki biz bu konuda tartışıyoruz. O da diyecek ki yanlış yapıyorsunuz peki madem yanlış yapıyoruz vazgeçtik diyecek. O hoca efendi de diyecek ki, oğlum sen çabuk psikiyatiğe git bakayım. Evet. Bu kadar basit bir şeyi büyüttüğüne göre sen, sen bir doktor görmelisin. Psikolog bile değil. Evet, Doktora evet. gideceksin. Sende bir gerginlik var. Evet. Bu bir ikinci büyük sorun hocam. Yani dini arkamıza alıp Hı -hı. yaşamak. Bu yanlış. Bunun için istiğfar etmek gerekir. Yani bu ...eskiler şimdiki dönemde... ...solcular iktidar olamadığı için... E, ...ya da dini motifler... ...iktidarda elhamdülillah daha rahat kullanılıyor... ...eskiden çok duyardık... ...dini siyasete alet ediyorsunuz... ...dini siyasete alet ediyorsunuz... <Gülüyor> ...yani bu da siyasetçinin değilse de... E, ...Müslüman... ...bir eşin, kadın veya erkek... ...dinini... ...aileye alet etmesi... ...menfaatlerine, şehvetine alet etmesi... E, ...sorunu çok... Bu yanlış bir şey. İkinci bir önemli sorun hocam, erkeğin özellikle iş getirmesi eve çok sıkıntılı bir konu. İş ve işin stresi ofiste kalmalı. Evet. Yani eve geldiğinde erkek huzur için gelmeli, of buf yaparak eve girmemeli. Hatta iş telefonlarını iş yerinde bırakıp gelmesi çok daha fazileti. Benim bilmiyorum bilim adamları ne der ben kendi kanaatim yani bugünkü aile sorunlarının e, bu kadar derin ve hızlı bir şekilde çığ düşer gibi büyümesinin nedenlerinden biri cep telefonlarıdır müstehcenlik konusunda değil erkekler iş telefonlarını kullanıyorlardı eve geldiğinde saat 6'da evdeki telefonu iş arkadaşları bilmediği için aranmıyordu evet şimdi gecenin on birinde ithalat ihracat yapıyor telefonla evet. esasen biz eve dinlenmek için huzur bulmak için çocuklarımızla oynamak için geliyoruz hala ihracat gömrükte bekliyor musunuz ne yapıyorsunuz bunun getirdiği bir ağır stres var İş mesai saatlerinde bitmiyor Bitmiyor, hiç bitmiyor hocam hiç bitmiyor, hiç bitmiyor. Evet. Yani mesela bir iş adamı e, arabasına e, cips mi deniyor taktırıyor Ondan sonra Gece yarısı kalkıyor Şoförün nerede evet. arabasını kontrol ediyor Esasen bu Senin dinlenmediğini gösteriyor evet. Dinlenmek için Geldiğin yerde yoruluyorsun sen Bunun bedelini eş ödüyor evet. Çocuklar ödüyor Paylaşıklanmıyor Paylaşım azalıyor yani Paylaşım azalıyor değil Dertli bir babayı çocuk niye görsün Evet. baba işte şunu yapalım bunu yapalım diyemiyor 5 yaşında çocuk bir dakika oğlum bir dakika oğlum bir dakika oğlum bu bir sorun yani benim kanaatim bir bilimsel veri değil bu işsiz bir adamın sorunu kadar sorun bu evet. işsiz adam da sorun evde oturuyor akşama kadar iş yok güç yok o, bu nasıl bir o problem sandın, evet. o bir problem, bir problem evet. Ama bunun bir özür var iş bulamadım Evet. türünden ee, fakat bu da bir özür değil işi olmayanlar gidip camide oturup Kur'an okusunlar <gülüyor> işsiz evet. adam evde beklemez. Evde beklediğine göre sen iş istemiyorsun demektir. Evet. Yani bir ay en azından sabahtan akşama kadar iş aramalısın sen. Evet. E i̇şsiz evde oturmaz ki. İş aramada çalışır bu sefer. Evet. İş arama diye bir şey var ortada evet. ki dolayısıyla işsizlik bir psikolojik sorun. Evde oturuyorsa Doğru, zor, psikolojik zor bir şey sorun. evet. Yani niye iş bulamıyorsun? Öte taraftan işçi aranıyor yerde. Oluyor hocam. Yani o da yani hakikaten aranıp bulunamama Amin abi itirazımız yok evet. Evde oturma Evet. Evde yani, oturma evet. Camide Kur'an oku veyahut da o arkadaşına git Bu iş yerine git yani, İş ara yani diyorsun, Heh, Arama manasında evde evet. oturma diyorum. Doğru o bir ciddi stres Evde olduğunuz sürece de Yani kendi Bir gün iki gün idare evet. edilir. Üçüncü gün burnunu sağa sola sokacaksın irazsız çeksin ev halkını belki bu durumda e, yani eşlere de bir şey söylemek lazım hocam değil mi yani işsiz adamın psikolojisini anlama aile ortamında ben bir şey söyleyeceğim hocam Allah kadını bunu anlamak için yarattı zaten binteskünü evet. <mülüyor> Allah değil mi ya evet yani bunu anlamıyorsa kadın e, onun kadınlığı yıpratılmıştır ondandır o evet eşinin işsizliğinden yani işçi bulma kurumundan daha fazla kadın anlar hocam. Kadının evet. vazifesi, hılkatı, dert anlamaktır. Ya bazen de şu oluyor hocam. Yani ya gittin gene iş bulamadan geldin. Asık yüz falan filan. İşte bu falan noktaya falan, bir evet. kadın kolay kolay gelmez hocam. Evet. Geliyorsa eğer yani başka nedenler var ortada. Evet. Çünkü bütün dertler birleşince sistem arıza yapabilir ...kadında Doğru. da da erkekte Benim buna farklı bir çıkışım yani kadın dert çözümüdür. Evet. Süngerdir kadın. Dertleri evet, emer. Çok güzel. Çok Sü güzel. Kadın sünger. Yani, o, o, Ama süngeri evet. zeytinyağı doldurursan mesela evet. bir daha bir şey emmediği evet. gibi bu sefer tuttuğun yeri kirletiyor. Doğru. Yani kadının hilkatı böyle hocam. Evet. Mesela ben doktor kardeşlerle de istişare ediyorum. Erkek mümkün olsa da erkek olarak doğum yapsa ölür diyorlar kadın kadın gibi dayanamaz değil mi erkeğin yani. tahamili olmaz bir doğum'a ya yani bir doğumun ağırlığını kadın kaldırıyor evet. erkek kaldıramıyor kadınların mesela yani o sadece bedeni bir e, mümkün olma hali değil yani ya biyolojikten de... biyolojik yapıdan önce evet. tahammül gücü tahammül. kasları daha güçlü kadını evet. Yani psikoloji olarak da uykusuzluğa daha fazla dayanıyor sisteme daha fazla dayanıyor ama yıprandı mı bitiyor evet. yıprandı mı sistem çöküyor kadından evet. o yüzden yani mümkün olduğu kadar kadınlarımızı erkekler kadınlarını çok uzun vadede muhtaç oldukları bir nimet gibi değerlendirmeleri gerekiyor evet. bir hamlede bitiriyorsun yani ondan sonra kendin işte sığınacak yer bulamıyorsun ...ben onu bunu bilmem hocam... ...Allah kadınları... ...bunalınca gidin dinlenin diye... ...eş yaptık diyor... Evet. Rom suresinin ayeti çok açık... Açık evet doğru. ...böyle değil bizim kadın... ya ...elbette hasta birine rastlamış... ...olabilirse bu binde birdir... ...ama ideali bunun... ...kadın dinlenmek içindir... ...eşinin işsizliğinden... ...kadın erkekten daha fazla üzülür... ...o sağa sola telefon eder... ...iş aramak evet. için ama delirtilmiş bir kadın artık yani illallah etmiş eşinden onun işsizliği değil uykusu da rahatsız eder zaten. Evet. evet. Onun varlığında sıkıntı var. Evet. Ben buna bir dipnot ya da size muhalefet mi diyeyim yani. Bunun yok yok muharef... estağfurullah ya, çok yani, güzel şeyler yani, söylediniz ya. burada eve sorun getirmek yanlış tıpkı bunun bir öbür tarafı da mesela kadının ablası boşanıyor diyelim Evet. Ablasının sorunu var, kız kardeşinin sorunu var. O kadında kız kardeşinin ablasının aile sorununu kendi evine taşımamalı. Evet. Nasıl erkek iş getirince yani e, senin sizin başımıza dert olduğu gibi böyle bir sistem oluyor. Yani evet ablam boşanıyor, ablam babamın evine geri döndü. E, bir gün iki <gülüyor> gün normal bu yani üzül evet. insanız da elbette üzüleceğiz. Ama ben de gideyim ablamı teselli edeyim iki aydır sen de babanın evine o boşandığı için babasının evine gitti sen de ileride boşanmak için mi gidiyorsun babanın evine evet. yani cenazeye niye dinimiz hocam fukahadaki edebe dikkat edin bir konuyla ilgisi yok ama çok önemli bir ayrıntı bir cenazeye aynı şehir içinde yaşayanlar üç günden sonra başsağlığı yapamaz mekruhtur yani şey, sürekli ...adamın ababası evet. öldü... <gülüyor> ...bir aydır... ...acıyı sürekli diri tutuyorsun... Ha, ...üç ya. gündür bu süre... Evet. ...bir sadece kocası ölen kadının... ...dört ay on gün... ...taziye alma hakkı var... ...onun dışında öleni gömeriz... ...Allah'ın rahmetine tevdi ederiz... ...ondan sonra biz... ...hasenat göndeririz ona gönder. ...ayrı bir şey... ...cenaze evi kırk gün kırk gece olmaz hocam... Evet. ...şimdi bu kadar önemli bir konuda olmazken... E, ablamın kız kardeşimin ya da şöyle bir konusu var bunu bizim eve taşıyoruz. Buradaki bu nezaket yani evet, insan evet, psikolojisinin evet. dayanmazlığını evet. anlatmaya evet. çalışıyorum. Kadın evet ablasının boşandığından etkilenmez bir kadın olur mu? Ama bunu nasıl adam işini eve getirmesin diyorsak... Evet kadın da o derdi bu eve taşımasın Taşımaz, evet. yani ona ağlarken kendisi ağlanacak hale gelecek evet, evet. şimdi şöyle düşünecektir bizi dinleyen kardeşlerimiz yok canım eşi de zaten üzülüyor bundan bizim baldız niye boşandı diye ben de diyorum ki durun siz şeytan bundan çok güzel bir börek yapar size siz merak etmeyin <gülüyor> evet. yani bu derdi 3 gün 5 gün taşıyacak e, ne yapayım ben de senin ablam boşandıysa diyemeyecek Evet. Yani benim işte bacanak boşandı. Bana ne senin ablandan diyemez karısına karşı. Ne olacak? Ya bununla bu nasıl uğraşıyoruz diye içteni çek kendini kemirecek. 5 sene sonra bunun meyvasını yiyecek şeytan. Evet. On sene sonra yiyecek. Yani biz tohum atılıyor. Tartıştık. Bu tartışma da bitti. Evet. Zannediyoruz. Şeytan öyle zannetmiyor. Verin onu ben buzdolabına koyayım diyor. Evet. Ben size bunu yazın sıcaklarda veririm tekrar evet. diyor. Şeytanın dondurucusu var. Evet. Oraya koyuyor. Bunun için hani ailede bir şey oldu da düzelttik ya. Bu düzeltmeyi şeytanın da dolaba koyup koymadığına bakalım. Asıl önemli olan bu. Mesela ben sul işinde uğraştığımızda e, tamam tamam hocam dediğiniz gibi olsun diyorlarsa hı. bu sulh olmadı diyorum. Çünkü hı. benim hatırım için Nurattin Hoca'ya kadar gittik bari ayıp olmasın diyor. Hı hı. 15 gündür bu tamir süresi. Evet. Yani Allah rahmet etsin. Erbakan pansumancı diye bir deyim kullanırdı. Pansuman tedbirleri. Ha, pansuman bir işe yaramıyor. Evet. Yara duruyor çünkü. Yara duruyor. Evet. Yara. Bunu ne yapmak lazım? Kökten kurutmak lazım. Kökten kurutmaya Yanaşmazsak o pansuman şu manaya geliyor. Şeytan onu buz dolabına koyuyor. İstediği hmm. zaman kullanacak tekrar. Evet. E, bu sebeple ben diyorum ki öyle değil. Tamam, eşim bu konuda haksız değilmiş. Ben özür diliyorum. Bu konuyu kapattım de diyorum... Evet. E, ben onun nasıl diyeyim aynısını yapacak gene diyor. Ha bu belli. O anda bir dakika sürdü barış burada. Ver yani hafif bir açtın mı bandın altını? Yarayı görüyorsun orada. Evet. Bunun için. Kardeşlerimiz şunu bilecekler. Biz bir tartışma geçirdik veya işte işte örnek. Ablamın boşanması ile ilgili. E, ne yapalım? Biz de mi boşanacağız şimdi. Dedi eş veya erkekte oldu. Erke, yani illa kadında olacak diye bir konu yok. Erkekte oldu. E, bu noktada yara bırakıp bırakmadığını, ciğerlere kadar mikrobun bulaşı bulaşmadığını iyi denetlemek lazım. Evhama götürmeden. Çünkü gerek erkek gerekse kadın öbür aileden birisi boşandığında şeytanın ilk sinyali şudur hocam bunlar ayrıca boşanıyorlar herhalde sen nasıl duruyorsun bunların içinde evet anladım hemen bunu mesaj olarak hani telefonda zırt pırt mesajlar geliyor ya <gülüyor> evet. yani mesela erkek bakıyor ki baldızı boşandı ya bunların belaya bunu bunlar ailece ayrıca boşanır yakında ben de boşanırım yak canım biz iyiyiz diyor Hayır hocam, bu mesaj hafızada duruyor. Evet. Hafıza duruyor. Saklanıyor. İki sene sonra bir tartışma konusunda şeytan ona diyor ki, baldızın da böyle gitmişti diyor. Evet. Doğru. Yani bu evlilik hocam, bir uçak yolculuğu gibidir. Bir kenarda park edemezsin beş dakika. Evet. <gülüyor> Havada park edilmez. Evet. At arabasıyla atı at, çüş dersin, bir kenarda park edersin. Uçakla park yok hocam. Sıkıştın, bunaldın, havasız kaldın. Oradaki oksijen tüpüyle idare edeceksin. Yani eğer uçak yani idare yol... etmenin yolunu bulacaksa bulacaksın. bulacaksın. Evet. Sabredeceksin. Evet. Yani eğer bunu beceremez de bir at arabası yolculuğu zannedersek. Evet. Veya bisiklet yolculuğu zannedersek pedalı bırakır mı duruyorsun bir kenarda. Evet. Zannedersen evliliği biter o evlilik. Allah muhafaza buyursun. Bu başta dediğim mi hocam evliliği Allah'ın en büyük mucizesi şeytanın da en büyük oyuncağı olarak en büyük mucize. oyun alanı. Oyun alanı. Neden? Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisi şerifi Müslim'de hocam hepimizin hafızasında olması lazım. Buyuruyor ki şeytan elemanlarını akşamları toplar. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın diye herkesten rapor alır. bilanço istermiş yani. Evet. herkes işte filancaya alkol müptelası yaptım. Filancayı dövüştürdüm derken git git git daha çalış, daha çalış onun şeyini artırmazmış. Yani primini artırmazmış En son birisi gelir, filanca ile senelerdir uğraşıyorum, sonunda boşamalarını sağladım, sağladım evet. deyince sen benim adamımsın dermiş. Onu bir yıldız yukarı kaldırıyor. Evet. Hocam bu yani Peygamber tamam. Efendimiz bunu söyleyeli 1400, 1400, 1400 sene oldu, oldu hocam sene. ya. Bütün insanlık tarihinin ya yani şey yani problemine teşhis uzam, koyuyor ya. Yani. Eğer biz bu hadisi şerifi bildiğimiz halde hala işte kiraya zam geldi, hala işte asgari ücret şu kadar oldu gibi konuları aile mukaddesiyatından aileyi muhafaza etmekten daha öne çıkarıyorsak, ey o zaman belayı biz getiriyoruz demek. Ya, de. Evet evet. Yani evleneler şeytanın onlar için özel eleman kurduğunu ve bu elemanı kışkırttığını, bunlar boşanmadıkça önüme gelme dediğini bilmeleri gerekir hocam. Evet. Bunun için Kur'an-ı Kerim bize ne işaret veriyor? Siz eşlerinizi ve çocuklarınızı affedin, Allah da sizi affetsin diyor. Bu evet. ne büyük bir şey hocam yani. yani demek ki affedici olmak affedici lazım. Affedici olmak. Hocam bu demin başta söylediğim bu müzminleşme e, hadiseleri var işte beş kere gidiyor geliyor baba evine falan e, yani sorun çözülmüyor e, ne yapılabilir Şimdi böyle hocam, bir durumda e, şunu bilmekte fayda var insan olarak çok çeşit hastalıklar barındırıyoruz evet psikiyatrik olup tedavi edilme sadece uyuşturucu ilaçlarla teskin edilir derecede de hastalıklar var cinselliği etkileyen hastalıklar var. Yani evet. erkek olamıyor, kadın olamıyor. Hastalıklar evet. var. Ee, sağlık olarak ayakta duramayacak, bulaşıcı olacak hastalıklar var. Bunlar evlilikten önce masanın üstüne konmalı. Bilinmeli. Mesela psikolojiye giden birisi kesinlikle yani bekarken bunu masaya koymalı. Evet. Psikologa giden koymasın. Psikoloji yani bir tedavı bu bir, geçici bir an olabilir psikolojik evet. vakalar. Yani bunu aldı, işte sınıfta kaldı olabilir. Ama psikiyatreye gitmek yani e eczanede her isteyene verilmeyen e riskli ilaçlar kullanan birisi bir ilacın üstünde yazıyor ki bu ilacı kullanınca makinenin yanına yanaşma, direksiyonun başına geçme diyor. 5 sene kullanmışsın bu ilacı sen. Evet. Bu evlilikten önce masaya konmalı. Evet. Mesela cinselliği etkileyecek ameliyatlar olan, tedavi görenler bunu masaya koymalılar. Hepatit C gibi filan bulaşıcı hastalık tedavisi görenler bunu masaya koymalılar. Kadın veya erkek. Evet. Ondan sonra ama biz birbirimizi seviyorduk düzeyine geliyorsa mesela Hiçbir sakıncası yok O tedaviyi yapan doktora gidilmeli Evet Doktor bey biz evlenmek istiyoruz Bu evliliği siz tavsiye eder misiniz O da mecbur kanun gereği bir defa Tavsiye etmem size diyecek Siz birbirinizin dengi değilsiniz diyecek O evlilik yapılmamalı Evet Yapılmamalı Bu çok önemli hocam Şimdi insanlar senelerce tedavi görüyorlar Evlilikte bunu gizliyorlar Senelerce ürolojik tedavi görüyor erkek Bunun büyük ihtimalle Çocuğu olmayacağını doktor söylüyor ona Evet Bunu gizliyorlar Kadının sık sık baygınlık geçiren bir hastalığı var Mesela doktor ona Yalnız merdiven inmeyeceksin demiş Böyle evet. bir hastalığı Bunu söylemeyeceksin de ne söyleyeceksin Şimdi bu ne oluyor Erkek bunu öğrendiği zaman Veya kadın bunu öğrendiği zaman Aldatıldığını düşünüyor evet. Kandırıldığını düşünüyor ...ondan sonra o evliliğin... ...tedavisi bitti hocam... Evet. ...ayrılıktan başka kader yok... Evet. ...bir bu boyut... ...yani öncesinden evet. ciddi bir tedbir... ...almak gerekiyor... ...şimdi bana arkadaş, kardeşlerimiz dinlerken... ...iyi be araba mı alıyoruz... ...diyecek, hayır uçak alıyoruz biz... Evet. Evet. Uçak alıyoruz... ...ve bu uçağın otoparkı yok... Evet. ...hava da bir saat beklemiyor... ...şu bulutlar hoşumuza gitti... ...kenarda biraz bekleyelim bir çay içelim... ...diyeceğin bir yolculuk sistemi değil... Yani evliliği böyle görmek zorundayız biz. E bu kadar inceltirsen evlenecek kimse bulamazsın en çok duyduğum tepkiler. Ben öyle diyorum ki evlenme daha iyi o zaman. Hiç olmasın düşmanın olmaz. <gülüyor> yani evde oturursun babanın evinde. Kendin oturursun. Ve er geçti evlenirsin Allah'ın izniyle. Yani evlilikte sulu kararlar vermek, fevri kararlar vermek, çocuksu duygusal kararlar vermek bedeli çok ağır. Evet. Çok ağır. ...şimdi bu sebeple... ...evlilik öncesinde sorunlar masaya yatırılır... ...e çeker gider kız... ...e çeksin ki zaten babasının evine gidecek... ...bunları öğrenince... Evet. ...hiç olmasın tazminat ödemezsin... Evet. ...hiç olmasın yani ya evlilik de, masrafı yapmazsın... ...ya da kız... ...hüsrana uğramaz... Ya ...bir can yakacaksın... ...onu hiç evet. konuşmuyoruz evet. yani... Evet. ...ama aldatan... Evet. ...ki bu aldatmayı herkes... İşte eşi varken zina etmek olarak anlıyor evet. e bu da aldatma hocam yani karşındakini evet. kimliğinin dışında bir kimlikle karşılıyorsun e ben böyle bir nasihat ederken biri dedi ki ben kendim mi hasta oldum Allah verdi dedi <gülüyor> dedim ki sana hastalık verirken Allah bunu gizle mi dedi sana dedim evet. niye doktora gittin madem hastaydın niye gizledin? gizlemedin doktordan ya verdi verdi öbürünü de sarışın yaptı birini kör yaptı birini sağır yaptı e Allah bu dilediğini dilediği gibi yapıyor yani imtihanımız mazeretimiz değil bizim hocam evet. İmtihanımıza biz ayak uyduracağız İmtihan bize ayak uydurmuyor birinci nokta bu ikinci evet. nokta hocam esasen şöyle bir örnek vereyim ben grip oldum Allah afiyetimizi daim etsin hastaneye gittim bir sıkıntı yok İlaç verdi doktor geçti bunu arşive kaydetmeye gerek yok ama gittim grip diye meğer ...benim apandisim patlamış... ...apandis ameliyatı oldum... ...bunun ikisi arasında fark var değil mi hocam... ...tabii... ...yani ameliyat olmak bıçak yemek... ...nargoz yemek bir defa bu... Evet. ...şimdi evlilikte tartışma yok... ...sözünü söyleyen adamı görmek istiyorum... ...onu insanlık tarihi müzesi diye... ...bir müzeye <gülüyor> adını yazacağım... ...tartışma olur yani... ...olmalı... Evet. ...öbür türlü birbirimizi anlamadan... ...kör bir evlilik hayatı yaşarız... ...ama tartışma insanca... ...müslümanca büyürse hakemle olmalı. Evet. Yoksa tartışma dediğimiz şey. Yani bu nedir her gün bu makarnayı böyle yapıyorsun? Der bir insan. Bunu medeni birisi bir de öbür türlü makarnayı deneyelim mi der. Evet. Biraz kaba bir adam ya başka makarnamız yok mu bizim der Daha kaba bir adam bunu yemeye mahkum muyum der. Bir başkası anan sana başka bir şey öğretmedi mi der. <gülüyor> Bunlar bizim bu anlama tarzlarımız. Evet. İnsanlığımızı gösteriyor tipimizi ahlakımızı gösteriyor karşımızdakinin de sünger kabiliyetini gösteriyor dedi ki kadın evet, sünger evet. o da anandan her çeşitli makarna mı yiyordun diye cevap verebilir sen merak etme senin istediğini ben yaparım bilmiyorum öğreneyim der yani bu insanlığı gösteriyor hocam süngerin evet, doğru, süngerin niteliğini gösteriyor evet. bu sebeple tartışma olur bu tartışmalar griptir hocam her kış gelir insanı bulur ya grip. <gülüyor> evet, evet. Bu bir grip'tir. Ara ara gelir. Ara ara gelir. Hiçbir sakıncası yok. Hatta bol bol limon yiyerek, bir kilo mandalina alarak bu kapanır. Hatta ben çok eşlerde gördüm. Yani binlerce aileyle muhatap olduğum için evet, evet. cüretli konuşuyorum. Bu işin bilimsel yönü bende yok hocam. Evet. Şimdi bazı tartışmalar aradaki aşk ve muhabbeti de artırıyor. Evet. Yani. Onun onun özür dileyişi, öbürünün de bu anlayışı eşinin göstermesi, aradaki muhabbeti artırıyor. Evet. Bu evet. çok hoş bir şey. Doğru, evet. Yani bu ama baba evine gitmek bir ameliyattır hocam. Evet. Bu ameliyat ölümcül de olabiliyor. Dolayısıyla her tartışmayı götürüp uluslararası bir mahkemeye taşımanın bir manası yok. Bu biraz abartı olur. Evet. Ama baba evine gidiş ağır bir ameliyat. ...bu muhakkak bir hakem görmeli. Hakem, evet. Hakem. Ve hanım kardeşlerimiz... ...baba evine gittikten sonra... ...tıpış tıpış kendisi geri gitmemeli bir daha. Eğer haklıysa. Ama ben şımarıklık ettim diyorsa... ...zaten bu şımarıklığının... ...yani gereksiz yere... ...babamın evine gittim... ...diyorsa, e, elbette git şimdi... ...özür dile. Evet. Ama yaşıyorsa anne babalar... ...acil bir vaka olduğunu... ...sirenlerin çaldığını anlamalıdırlar... Evet. ...kızdan... ...kız ve kocadan önce... ...iki baba... ...bu kız buraya geldi... ...biz gel bir oturalım... ...ne oldu diye camide... ...bir çay ocağında bir yerde buluşmalılar... ...hemen kabalık yapıp... ...sen işte kızı niye eve aldın... ...filan bunlar Müslümanca değil... ...babalar bir defa dengeyi kaybederlerse... ...oyvanın ayakta kalma ihtimali... ...çok zayıf. Evet. Baba, nezaketini iki babaya da söylüyorum. Kadınları bu işe karıştırmadan... ...kadınlar büyük ihtimalle... ...herkes kendi evladının tarafını tutacak. Onlar bu işe karışmadan önce... ...babalık düzeyinde... ...bu işi bitirebilirlerse... ...bu ameliyat kazası belası geri gider. Evet. Hayır... ...geri gitmiyorsa eğer... ...yani babalık düzeyinde gitmiyorsa evlatlar çağrılmalı e, babalar olarak siz niye böyle yaptınız hmm. denmeli onların tamir edemeyeceği bir ameliyat olabilir e, çok branşlı bir hastaneye havale edilecek bu sefer ambulansla havale edilecek çünkü ameliyat no, yani kız çocuğunu yani no, alıp yani hakem dediğiniz o çok branşlı bir hastane çok branşlı hastane daha büyük bir psikolog olur aile terapistisi hmm. olur işte falan hoca efendi olur ...köyün büyük bir dedesi vardır... ...herkes evet. ondan çekiniyordur... ...oğulur... Evet. ...yani e, mesela... ...bir teyze tanıyorum ben... ...Ordulu... ...Allah onu Asiye Anamız'a buluşur... ...16 çocuğu var... Evet, maşallah. ...16 çocuğun 16'sı da hafız olur mu hocam... Maşallah, yani, <gülüyor> ...bu kadının sağlığı yerinde olsa... ...ben bu kadını... ...bütün kadınların müze gibi ziyaret edip... ...ibret almasını tavsiye ederim... ...kadın... Belki de yaşamıyordur şu anda bir sene oldu Onunla ilgili bilgi aldım Yani böyle bir enteresan Bu kadın mesela köyünde var senin Ya teperrüken gidip ziyaret edilip Duası alınsa o aile düzelir yani. Evet, evet. Gibi hakemliğin işte Nasıl mesela sağlık ocağına gidiyoruz Sen hastaneye git diyor Hastaneye gidiyoruz bu hastane küçük Haseki'ye git diyorlar evet. Haseki'ye gidiyoruz Cerrahpaşa'ya git sen diyorlar evet. Ameliyat durumuna göre durumuna. Ailede de böyle olabilir ama iki çocuğuyla kadın en acil çamaşırlarını alıp çocuğunun bezlerini alıp baba evine dönüyorsa bu böbrek ameliyatı hocam. Evet. İnşallah beyin ameliyatı değildir. Evet, Ameliyatın da farkı evet, var. Evet, Dolayısıyla 3 evet. gün sonra da e madem öyle ben geliyorum deyip taksiye atlayıp gidiyorsa ya da babası onu götürüyorsa bu nekahat çözüm döneminde bu. sokağa çıktı. Hmm. Yani bir defa bu çözüm değil. Aksine ...yaranın üstüne işte pansuman yaptılar... ...ama bu pansuman onları kurtarmayacak... ...üç evet. ay sonra geri gelecek o tekrar... Evet. İşte ...alışmış ameliyat kolik olacak o yani... Evet. ...bunun için... ...bu iki çocuğuyla eşyalarını toplayıp... 20 gündür babasının evinde duran... ...kadın... ...sadece... ...kocası ona mesaj gönderdikçe... ...işte orada acımı çek... ...şöyle ol böyle ol diye ağır ağır sözler söylüyor... ...kadın... Bu şımarıklığı için yaptı... ...haksızdı bir çeşit... ...kocası zulmetti bir çeşit... ...kesinlikle bu doktor görmeli... ...cerrah görmeli bu... ...yani baba... ...damadını çağırıp oğlum gel bakayım buraya... Deme. ...niye bu kızın burada... ...niye bu hanımın senin... ...burada sormalı... ...anne çağrılmalı... Ee, hmm. ...neticede evladın senin... ...bir insan boşansa bile... ...erkek veya kadın... ...kocasının ya da karısının annesi... ...kıyamete kadar annesi hükmünde... Evet. ...kadını boşayalı 20 sene olmuş... ...başkasıyla evlenmiş... ...ama sen ona anne demek zorundasın... ...dinimiz böyle görüyor... ...yani ebedi haram... Evet. ...anne gibi, kendi annen gibi... ...mirası sana kalmıyor şüphesiz ama... ...annen, babası baban... ...dolayısıyla çağırmalı... oğlum ne oldu demeli... ...biz hatamızı... ...anladık... Deyipse bir daha bu hata konuşulmayacağı anlaşılacak düzeyde çözüldüyse mesele hadi oğlum güle güle de, ilk gelin çıktığı gibi bir daha gitmeli bu hata çözülmeden ya da babanın ve annenin kudreti bunu çözmeye yetmiyor ikinci bir üst hastaneye işte büyük hastane Asiye gibi bir hastane eğer e, getirilmiyorsa hasta buraya muayene ve ameliyata getirilmiyorsa o zaman iki üç dört beş her üç ayda bir bu böyle bir adet haline gelir. Yani o evlilik zaten kalmaz yani. İkinci de erkek ne düşünecek Tıpış tıpış gelir zaten diyecek Geçen gelmişti evet. Ucuz atlatıyor çünkü evet. Tedavi edilmemiş oluyor Mikrop hala bünyede duruyor Ama bir terapist Yani aile terapisti Veya bir hoca efendi Bu kız burada kalsın Bu adamın evine bir daha gitmesin Dediği durum olur mu olur diyoruz Bunu da diyoruz Hayır gitmesin geri gelecek bu tekrar diyoruz Erkek de dinleniyor mu Böyle bir durumda erkek veya Kız ikisi birden hocam, Ya da ayrı ayrı Kesinlikle tek tarafı dinleyip de Karar veren yandı kıyamet günü Evet bugüne kadar ben iki tarafı dinlemeden Tek taraflı kimi dinlediyse Mesela gelip kadın hocam bir dinle derdim Diyor ya şu adamı Polis yakalayıp götürse bir daha çıkmasa Zindandan diyorsun öyle bir tabii o anda karar versen gittin maazallah evet. ya da erkeği çağırıyorsun o an bu kadın beni nasıl kandırmış zalimin tekiymiş diyorsun ikisi bir aradayken denge bulunuyor ama evet. yalan konuşam. o yüzden bu konulardaki sorulara cevaba başlarken diyorum ki ben bacı senin anlattığın adam haksız eşini bilmem diyorum evet. sen bir profil çiziyorsun bana evet. şöyle yapıyor böyle yapıyor o adam haksız evet veya senin anlattığın kadın tipi yanlış. Sen haklısın. Ama senin eşini bilmiyorum. Çünkü sen tek senin anlatıyorsun. Senin eşin bu mu? Anlattığın kadın mı? Bir profil çiziyorsun. Anlattığın sen. erkek mi? Onu, onu bilmiyoruz. Be, bilemem ki onu. Evet. Sen bir profil çiziyorsun. Bu profile göre bir firavun çiziyorsun. Evet. Ebu Cehil'in karısını tarif eder gibi hanımını tarif ediyorsun. Evet. Yani böyle bir şiddetli tanım tanıtımın var senin sen haklısın ama bu olayın haklısı mısın değil misin yanlış dolayısıyla hakemlik yapanların tek tarafı dinlemeleri zulüme alet olmaktır çünkü hiç kimse şöyle yaptık böyle yaptık diye yüzde yüz adil anlatmaz anlatamaz da aslında nasıl anlatsın adam adil evet. Peki, adil anlatacak olsa zaten o adaleti uygular o Evet. ya da düşüyor Haksız olduğu anlaşılıyor, yalvarmaya başlıyor. Tamam ben şöyle ettim, böyle ettim, daya hak ettim, şudur budur kurtar bizi diyor. Gire anlattığı yüzde elli se al bu ki. Evet. Yani bu sebeple tek tarafı dinleyerek baba bile olsa yani kendi kızını bile dinliyor olsa tek tarafla verdiği karar zulme destek olmaktır. Mesela bilhassa anneler. İşte annelik şefkati diye bir şey var ya evet. ah kızım va ah kızım ah oğlum va ah oğlum yaparak prim veriyorlar buna bu seferde oğlu veya kızı e, bu desteği görünce arkasında bir anne biliyor ailesinin arkasında olduğunu biliyor ağzını açıyor boşuyor ağzını açıyor hakaret ediyor e, böylece anneler babalar farkında olmadan e, zulme alet oluyorlar yuva dağıtıyorlar. Ama her halükarda hocam, çünkü sizin vaktiniz evet. doldu. Her yani. halükarda şunu bilmekte fayda var. Boşanmasız bir hayat olamaz. Yani boşanma bir... Tıpkı ne gibi yani hocam? Allah'ın en sevmediği ama helal demiş Ama helal. helal. Niye helal? Yani boşamayı yani. kaldırdığın zaman bir insanın ölümüne neden olursun evet ve e, zinaya kapı açarsın Evet. boşama hak fakat boşamanın eften püften olması hak değil evet yani Allah eften püften kullanılacak bir şey bu ne gibi hocam Tıpkı şunun gibi ameliyattan örnek veriyoruz ya... ...doktora başım ağrıyor diyorsun... ...beyin ameliyatı yapayım diyor... ...ne yapıyorsun ha, doktor ya... Evet. ...dün işte çok uykusuz kaldım başım ağrıdı... ...bir ağrı kesici var... ...yok bir ameliyat edelim de temizleyelim beynini... E bu cinayet... Hocam bir şey daha böyle bitmeden... ...bir ifade kullandınız... ...böyle sanki... ...yeniden kızı istiyormuş gibi... ...yani bu tür... ...şey olmuş durumlarda... ...hani kangren olmuş durumlarda... ...böyle gelişi güzel... ...yeniden beraberlikler değil de... ...sanki yeniden istiyormuş gibi... ...ya o mürşit dediğimiz... ...ne bileyim... ...hakem dediğimiz insan da... ...böyle bir zemin hazırlamalı dediniz... ...şimdi hocam... ...mürşitler hakemler kimse... Sim Anadolu'da şöyle bir uygulama var. Yapmayın çocuklar hep ha. bize kavga ederdi. Hadi hadi hadi hadi kim çabuk çabuk çabuk çocuklarınız evet, da evet. alın. bu bu yanlış hocam. Tuttun ya bu, bu, tutun bu, bu, hayır, bu <gülüyor> baştansa ama evet. sen tavuk mu kış kışlıyorsun? Evet. Yani bunlar zaten dolmuş yeteri kadar. Evet. Bu eskidendi. Neden boşanırsanız bu köyün sokaklarında ...dolaştırmayız sizi diyordu ihtiyarlar. Evet. Bugün onu söyleme imkanı yok. Tabii. Herkes kendini dünyanın kralı zannediyor. Evet. Bu tavır yanlış. Evet. Yani böyle üstüne bir çuval un döküp tamam bembeyaz oldu her yer diyorsun ama kalkınca herkes un uçuşuyor. Evet. Bu yanlış. Ee, ben arabamı tamire götürdüm. Daha henüz parçaları tamir edilmemiş alıp gidiyorum gibi olmamalı. Evet. Yani bu servis garantisiyle gitmeli. Evet. İki, i̇ki şeyden dolayı ilk günkü gibi kızı alsın diyorum. Bir nasıl ilk gün babasının evinden kızı götürüyoruz heyecandan ayağını yere basamıyordun. Ya biz üç aydır... Doğruduruz mutlu değildik Tamam düzeldi bu işler Annesinin kaynanasının elini öpüyor Babasının elini öpüyor Hadi selamun aleyküm O mutluluk da gitmeli Evet. Bir de o kadar ucuz gitmemeli Evet. Yani ilk günde ben bu kızı almaya geldim Deyip alıp gitmiyordun evet. Bir sürü sana çikolata getirttirdiler Bilmem evet. ne filan Yani bir tür evet zulme dönüşmüş Haliyle değil tabi Yani eğer biz ameliyatın Ağır bir şey olduğunu anlatmazsak bu ameliyat hastalık haline gelir. Ameliyat evet, hastası olur. Evet, evet. Onu söylemek istiyoruz hocam. Çok teşekkür ederim İnsanla hocam. Olsun. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programında Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren boşanma, evlilik, sorunlar, çözümler onları konuştuk. Ne bileyim mutluluklar diliyoruz efendim iyi güzel mutlu huzurlu İnşallah. birbirini teskin eden sekineti yaşayan aileler diliyoruz hayırlı günler efendim